Mehveş Evin ve Serkan Ocak Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programında daha, daha beraberiz. Ama stüdyoda beni yalnız bıraktı arkadaşlarım. Neyse ki Pelin Cengiz şu anda Çanakkale'ye doğru gidecek. Orada yeni çevre meselelerini e, dinlemeye, oradaki insanları anlamaya, bir panelde de konuşmaya gidiyor. Gelince daha çok konumuz olacak. Ama e, haftalık yayınız e, bir haftada boyunca neler oluyor, neler bitiyor onu izlemeye çalışıyoruz. Ve en... Önemli gördüğümüz memleketteki çevre meselesini e, bu programa taşımaya çalışıyoruz. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman neler oldu? Aslında bir sürü şey oldu. Bir sürü şey oluyor. Çoğu da yazılıp çizilemiyor bu şeylerin. E, ama büyük manşetlerle, büyük başlıklarla verilen... Şu habere değinmeden yapamayacağız. 11 milyon fidan dikilmesi meselesi. Rakama baktığımız zaman inanılmaz büyük gözüküyor. Ve bu işi hiç bilmeyenler belki de büyüleniyor. Her şeyde olduğu gibi dünyanın en büyük havalimanı, dünyanın en büyük köprüsü, dünyanın en büyük otobanların her şeyin en büyüğünü. Bunun da en büyüğünü biz yapıyoruz. Guinness Rekorlar kitabına girmeye çalışıyoruz. 11 milyon fidanı aynı anda dikerek. Peki. Doğru mu? Doğru bir hamle mi? Doğru zamanda ekildi mi? Bu fidanlar ormana dönecek mi yurdumda? Şimdi bunu konuşacağız. Ee, telefonumuzun diğer ucunda Doğanay Tolunay var. Doğunay hocam e, kendisi orman mühendisi, e, profesör hayatını bu işe adamış. Hocam zannedersem hattımıza günaydın hocam. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kendimi zor tutuyorum pek fazla konuşmamak için, fazla yorum yapmamak için. Benimkiler yorum olacak. Sizinkiler teknik değerlendirme, teknik olarak bu işi nasıl doğru yapılması gerektiğini anlatacaksınız. Bunu söylemeye bile insanlar, ben hemen şunu söyleyeyim. Sizin demeçleriniz oldu. Yani dün de konuşmuştuk. Hakikaten kişisel olarak... Doğru bildiğinizi söylediğiniz için tebrik ederim. Kendi içerisinde bir abeslik içeriyor zaten bu cümleler. Ama gerçekten insanlar doğru bildiklerini bile söyleyemez. Doğru bildiklerini yazamaz, konuşamaz oldular. Öncelikle bunu başında bir tebrik edeyim. Sonunda da tekrar söyleyeceğiz hocam. 11 milyon ağaç dikildi. Siz de izlediniz fidan dikildi. Ee, siz de izlediniz bunu. Ee, temelde e, bu iş nasıl yapılıyor? Nasıl yapılması lazım? Bu rakamlar... E, gözümüzde çok büyük gibi gözüküyor. Gerçekten büyük mü? Bunların kaçı? Normalde ekilse fidana döner, şu ağaca döner, şu mevsimde ekilse kaçı, yüzde kaçı ağaca dönecek? Hocam buyurun sizi dinliyoruz. <gülüyor> öncelikle güzel sözleriniz için e, teşekkür ediyorum. E, mahcup oldum. E, yine e, ben ve e, biliyorsunuz e, beş tane e, ormanın çağrısını yapan arkadaşım var. Onların da selamlarını yeteyim sizlere. Sabah size yorum ee, yazdım. Mahşerim 5 hatlısı <gülüyor> <gülüyor> gördünüz mü bilmiyorum. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Çok teşekkür Hakikaten ediyorum. Hakikaten o beş insan Twitter'da Doğan Ay Tolunay hocamı takip ederim. Onun hesabında var. E, diğer hocalarım da paylaştı zannedersem. E, orada beş tane insan var. Şu memleketin ormanlarını korumak için canla başla çağıracak çalışıyorlar ve bir de çağrı yaptılar. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii e, nereden başlasam bilemiyorum ama öncelikle kavramları karıştırıyoruz. Hatta yaptığımız açıklamalarla e, işte ağaçlandırmaya karşı olduğumuz yönünde de e, o mecaide çekilmeye çalışılıyor. E, ama şunu anlatmaya çalışıyoruz biz. E, orman farklı, e, ağaç farklı, orman bir ekosistem. E, her ağaçlandırmayla e, orman kurulmuyor maalesef. Ee, öncelikle bunu söylemek e, Gerekiyor ee, Yani ağaca bakarken e, ormanı e, Görmüyoruz e, Ve hep e, dikilen fidan üzerinden Ormanı belli bir sayıya indirmeye Çalışıyoruz e, Orman e, ölçü birimi e, Ağaç sayısı değil hı hı. E, Ülkenin orman varlığını arttırmak Gerekiyor o, e, Biz e, orman fakiri bir ülkeyiz e, Ülkemizin e, ancak ee, %27-28'i e, orman ve e, bu ormanların da e, orman gibi orman yani gözümüzde canlanan yeşillik e, ağaçların e, toprağı tamamen kapattığı e, %15 civarında. Dolayısıyla e, hatta bu rakamlar dünya ortalamasında art, e, altında ve e, bu nedenle... E, Orman varlığını arttırmaya yönelik e, her türlü çalışmanın e, destekçisiyiz. Onu söyleyerek başlayalım. Hı hı. Peki bu orman varlığını arttır, arttırmadaki e, yollardan bir tanesine e, yapılacak e, çalışmalar. Bu çalışmaların da adına... E, terimsel olarak doğru koymamız lazım. Biz buna ormanlaştırma çalışması diyoruz. Çünkü dikilen her ağaç ya da her fidan maalesef ormana dönmüyor. Hı hı. Çünkü ağaçlandırmaları ki bu ağaçlandırma seferberliğinde de gördük. Örneğin yol kenarlarına yapıyorsanız, okul bahçelerine yapıyorsanız bunlar ormana dönmez. Bir isteksi var mı bunun? Yani ekilen her, fit, her yüz fidanın on tanesi ağaca dönen genel bir terminoloji bir karşıma var mı? Yani şöyle ormanlaştırma amaçlı yani kent dışındaki yol kenarındaki veya okul bahçesinde dışındaki alanlara dikilen ağaçların yüzde sekseni tutuyorsa biz buna başarılı bir çalışma Hı. adını veririz. Bu tabii hani Şartlara göre değişir Bilmiyorum. çünkü hani Bilmiyorum. hatta e, şeyde çok tartışması geldi onu da açmak istiyorum. Yani e, yavaş yavaş oraya da girelim. Örneğin Kasım ayında e, fidan dikilir mi dikilmez mi tartışması da çok gündeme geldi. Hı -hı. E, aslında e, yine çok teknik bir konu her mevsim fidan dikebilirsiniz. Hı -hı. Ağustos ayında bile dikersiniz e, ama e, hangi belli şartların oluşması gerekiyor. Örneğin dikilecek fidanın e, çıplak köklü fidan vardır. E, tüpli fidan deriz böyle e, köklerin çevresinde toprak vardır. E, bunlara göre hangi mevsim dikileceği e, fark eder. E, eğer böyle küçük alanlar yapıyorsanız evinizin bahçesine dikiyorsanız, tüpli fidan dikiyorsanız e, Ağustos ayında bile e, dikerseniz daha sonra e, sulama ile bu fidanları yaşatabilirsiniz. Hı hı. E, i̇şte kent içinde veya okul bahçelerinde gerekli bakım tedbirlerini alarak her yerde yapabilirsiniz. Bu 11 ama milyon, orman... milyon fidan neydi? Peki hemen ona girelim hocam. Acele hı hı. ediyorum biraz ama yani o uygun muydu mevsim itibariyle? Ee, şöyle e, bir e, hani Kasım ayı itibariyle e, baktığımızda e, dikilebilir normal şartlarda genel olarak dikilebilir ama bu yılın şartlarına baktığımız zaman e, mevsimin çok kurak, kurak. gittiğini görüyoruz. Hı hı. Çok kurak gitti. Hani İstanbul e, kurak çoğu yer kurak. E, örneğin ben dün Antalya'daydım 27, 28 derecelere ulaşan sıcaklıklar var. Ee, çiftçiler Buğdayı ekemediler ee, Yani e, ekim mevsimleri kayıyor Bunda iklim değişikliğin iklim krizinin de Sebebi var Hani Çok genelleme yapmak mümkün değil Bu yıl özelinde e, Mevsim kurak gitti Artık şöyle de bir şey var Hani Ülkenin tüm genelini düşündüğümüz zaman e, Örneğin e, İstanbul şartlarında Uygunken e, Kasım ayında e, örneğin Van'da Ağrı'da dikim yapılması Çok mümkün değil Çünkü hmm. e, fidan dikerken Aydan itib ya da mevsimden çok toprak şartlarının ya da ekolojik şartların uygun olması gerekir. Örneğin çok kurak bir dönemden sonra fidan dikemezsiniz, toprakta su yoktur. Ancak diktikten sonra sulama yapmanız lazım. O nedenle eğer sulama yapma imkanınız yoksa geniş alanlarda yapıyorsanız yapmanız gereken ilk yağmurların yağmasını beklemek. Ki normal şartlarda Ekim'de başlar bunlar. Bu sene Ekim ayında olmadı. İlk yağmurlardan sonra top, toprağa su girdikten sonra bu çalışmaları yaparsınız. Başka örneğin kar yağmamış olması, toprağın donmamış olması gerekiyor. Ya da çok aşırı yağmurdan sonra çamurun içine filan dikemezsiniz. Hı hı. Ve bu şartlar illere göre hatta aynı ilin içinde örneğin... Hı hı. ...Karadeniz ya da Akdeniz bölgesinde sahil kesimleri uygunken dağlık kesimler fidan dikimi için uygun bir zaman olmayabilir. E, dolayısıyla hani böyle bir ezbere veya şablonlarla hareket etmemek gerekiyor. E, fidan dikimi için uygun zamanlar vardır, uygun toprak ve hava koşulları vardır. Bunlara göre fidan dikilmesi gerekiyor. Peki şöyle sorayım hocam, siz böyle bir Hı. seferberlik 11 milyon fidan dikme seferberliği başlatsaydınız ve bu işin tek e, karar vericisi olsaydınız... Ne zaman başlar? Şimdi zaten Türkiye'de bir ağaç bayramı olarak adlandırdığımız 21 Mart'ta başlayan bir hafta Hı. Türkiye'de ağaç bayramı olarak kutlanıyor. Hatta uygun çok uygun zaman mıdır? Aşağı yukarı en uygun zamanlardandır ama o tarihte bile örneğin hala Doğu Anadolu bölgesinde karlar var. O tarihte bile dikim yapamazsınız. Bunun için. Aynı anda yani başarılı bir çalışma yapmak istiyorsak ülke genelinde aynı anda değil e, farklı bölgelerde farklı, e, o koşulları değerlendirerek e, İstanbul'da Mart'ta yaparsınız. Ama e, Van'da, Ağrı'da, Yüksek Yerler'de, Erzurum'da e, belki Mayıs ayında yapmanız gerekir. Eğer başarılı Anladım. bir çalışma yapmak Ama istiyorsak... yani Türkiye için genel itibariyle 21 Mart bu işin zaten yıllardır startının verildiği bir evet. zaman diyorsunuz. Yani evet. kısımdayız. Yani şöyle söylüyorum. <Hocam>, Şubat, Mart. <gülüyor> Ormancılık yaşantı. açısından şeyden itibaren başlarız. Yani böyle yani küçük alanlarda çalışmak için evet bir hafta on gün böyle kampanyalar için uygun ama mesela biz ormancılık çalışmalarında geniş alanlarda ağaçlandırma yaparken sonbahardan itibaren başlarız. Ama fidan dikimini böyle hepsini aynı anda değil dediğim koşullar sağlandıktan sonra yani toprakta su varsa, toprak donmamışsa ya da aşırı çamur halinde değilse Kasım ayından itibaren başlanır Mayıs Haziran ayına kadar devam edilir peki, çünkü sözümüz iki kusura bakmayın peki şimdi bu mevsimde bunu başlatmanın bir kaçırdığımız bir anlamı amacı mı var neden yapıldı yani hiç orman bakanlığımız var bizim yani hiç mi sizin gibi uzmanlar yok bunu hayır diyen bu mevsimde olmaz bunları ekerseniz tutmaz çoğu diyen kimse yok neden şimdi sebebi biliyor musun? Ya bu ıı, yaz aylarında bu e, kaz dağları ve e, orman yangınları gündeme geldikten sonra sosyal medyada e, bir e, ağaç bayramı yapalım e, diye bir e, birisinin fikri gelmişti. Ondan sonra bu çok gündeme geldi. Ve e, çok büyük kamuoyundan tepki aldı. Yani kamuoyunun bu e, ormanlar ve e, işte orman alanlarının geniş, e, genişletilmesiyle çok büyük hassasiyeti var. E, o sırada da söylemiştik. Yani Türkiye'de zaten bir ağaç bayramı var. E, bunu daha e, aktif hale getirelim. Bunu e, yaygınlaştıralım. E, kamuoyunun bu e, isteğine e, zaten... E, yani e, 110 yıldan beri e, Türkiye'de ağaç bayramı var. E, bunu böyle e, daha verim, daha etkili kullanalım diye önerdik ama e, böyle bir e, alternatif gün geliştirildi. Buna da karşı değilim. Yani e, yapılacak keşke her gün bir ağaçlandırma bayramı olsa ama. E, o yaptığımız emeklerin karşılık bulmasını istiyorsak, dediğim gibi e, diktik oldu değil, toprakla buluşturduk değil, bunların gerçekten yaşamasını sağlayacak koşulları belirlememiz gerekiyor ki... E, yaptığımız var, buna uymak evet, gerekiyor. Evet, yani e, insanların da yaptığı emeklerin karşılığı olması gerekiyor. Hı. O dikilen fidanların... Işte, e, Ormanlaştırma amaçlıysa açık alanlara yapıldıysa ormana dönmesi, kent içindeyse parka dönmesi, yeşilliğe dönmesi e, için e, uygun zamanda, uygun yerde ve uygun fidan türleriyle dikmemiz gerekiyor. Tamam peki e, şimdi e, sayı konusuna gelmek istiyorum. E, bir de şey var zannedersem bu 11 milyon fidanın kaplayacağı alan İzmir'deki bu en son yangında yanan alan kadar zaten e, 40-50 milyon zannedersem sayıları ben... Tam e, yanlış verebilirim, siz söyleyin lütfen. Zaten normalde ne kadar ağaç fidan ağaçlandırmayı yapılıyor, bu sayı çok mu abartılı gelmemesi mi lazım? Her şeye rağmen tabi ki dediniz keşke her gün fidan dikse ama bu sayılar kafamızı karıştırıyor çünkü çok bilmiyoruz bu sayı meselesini. Evet, evet. Yani e, yine şeyi özellikle vurgulayacağım, yani ormanın ölçüsü. Dikilen ya da toprakla buluşturan fidan sayısı değildir. Biz ormancılıkta alan üzerinden gideriz. Genel olarak hektardır. Yani on dönüm büyüklüğünde veya dönüm üzerinden gidilir. Şimdi Türkiye'de Ormanlaştırma yani ormana dönecek şekilde yapılan ağaçlandırma çalışmaları son yılların ortalamasına baktığımız zaman 40 bin hektar civarında ortalama bir ormanlaştırma çalışması yapılıyor veya 400 bin dönüm kadar hı hı. ve bu, buralara dikilen fidanlar e, değişebilir ağaç türüne göre. Örneğin fıstıkçamı dikiyorsanız 10 metre ya da 6 metre aralıklarla dikersiniz. Başka bir ağaç türünde 2'ye 2, 2 metre 2 metre gibi geniş aralıklarla dikersiniz. Ama ortalama olarak dekara 1500 bin civarında ağaç dikildiğini e, kabul edersek, e, 40.000'le 40 e, çarparsak işte bin olursa yılda 80 milyon kadar ormanlaştırma amaçlı fidan dikiliyor diyebiliriz. Bu zaten ee, yılda tekrar edeyim hemen özetini. <gülüyor> yılda zaten yapılan bir normal standart çalışma yılda 80 milyon fidan ağaçlandırma çalışması çerçevesinde yapılıyor. Ormanlaştırma çünkü Orman, pardon. Bu, e, hani bir de 4.5 milyar fidan e, meselesi var. E, buna ek olarak e, örneğin Orman Genel Müdürlüğü tarafından... ...işte az önce söylediğim bu 21 Mart kapsamında ya da çeşitli zamanlarda... E, vatandaşlara bedava ağaçlar veriliyor. Fidanlar dağıtılıyor. Ya da okul bahçeleri, hastane bahçeleri, cami bahçeleri, yol kenarı ağaçlandırmaları yapılıyor. Bunları da dahil ettiğimiz zaman sayı artıyor. Sadece yıllık ortalama 10 milyon kadar bedava olarak e, vatandaşa yani. dağıtılan fidan var. Hı hı, hı hı. Ee, hı hı. Yani imtinal <gülüyor> etmeye çalışıyorum şunu demekten ama bir böyle hı hı. Tamamen popülist bir yaklaşım yani bir kurallarına uygun değil doğanın kurallarına uygun değil evet. sayılar böyle çok abartılıyor ee, elbette yapılan çalışma kötü bir çalışma değil ee, ağaçlandırma ormanlaştırma fidan ekimi elbette bunu da alkışıyoruz ama doğanın bir kanunu var ve özetle dinleyicilerimize hatırlatalım ee, orman mühendisi Profesör Doğanay. Doğanay, Tolunay ile konuşuyoruz. Ee, bunun zamanının yanlış olduğunu konuşuyoruz. Şimdi hocam, peki bu zamanlamanın yanlış tabi bilemeyiz, e, kain değiliz ama zamanlamanın yanlış olması nedeniyle bu fidanların kaçı ağaca dönmeyecek, kaçı ağaca dönecek bir yorumunuz var mı bununla ilgili? Yani çok kaba olarak yapabiliriz. Ha bu arada şey de söyleyeyim bu işte 11 milyon bende, sonra 13 buçuk milyon e, yani hedefin aşacağı 13,5 13 buçuk milyon hektara. E, e, şey 13 milyon adet fidana e, ulaştığı söylendi. Mesela bunları hepsini bir arada, bir arada normal e, ormanlaştırma çalışması gibi 2,5'a 2,5 metre 3'e 3 metre gibi bir e, aralıklarla dikmiş olsaydınız e, bunlar 5 bin hektar kadar olacaktı. Aşağı yukarı e, Türkiye'de yıllık yapılan e, ağaçlandırmanın e, 9'da 1'i 10'da 1'i kadar bir rakama e, e, karşılık e, geliyor. E, dediğim gibi... Tekniğine uygun olarak yapılan e, orman mühendisleri uzmanlarca yapılan ağaçlandırmalarda bile e, %20'ye kadar yani dikilen her 100 fidandan 20'sinin e, yaşamaması e, kabul edilir. Eğer e, %80 başarılıysa o başarılı bir ağaçlandırma kabul edilir. Hiçbir zaman e, %100'ü yaşamaz o fidanların. E, eğer bu diyelim ki dikilenin yarısı... Yaşadıysa da e, ilerleyen yıllarda gidilerek o, e, tamamlama adını verdiğimiz çalışmalar yapılır. Yani e, yaşamayanların yerine e, fidanlar dikilir. E, dediğim gibi bu işin uzmanları tarafından yapılan çalışmalardır. Ama e, tecrübelerimize göre... E, Böyle e, farkındalık çalışmalarında e, fidan e, dikimi sırasında çeşitli sorunlar yaşandığını görüyoruz. Çünkü Hı -hı. fidan dikimi işi çok basit bir iş değil. Bir sürü şeye dikkat etmeniz lazım. Onları da soracaktım şimdi. Hı -hı. Yani fidan dikiminin de bir tekniği var. Rastgele herkes fidan dikemez. Şimdi geçelim 11 milyonu yorumlarımızı yaptık teknik olarak bilgilendirdik. Ee, İnsanlara da burada dinleyicilerimize de bir bilgilendirme yapalım. Bir kere bu mevsimde illa fidan dikmek isteyen neleri dikebilir? En önemlisi de bu işin tekniği nedir? Çok zor mudur? Youtube'dan videoya mı bakmak lazım? Yoksa kabaca anlatsanız herkes yapabilir mi hocam? Evet. Yani bir öncesinden eğitim yapılması gerekiyor. Çünkü e, örneğin işte fidanın tipi önemli. Dediğim gibi e, bir e, çıplak kök dediğimiz kökleri e, topraksız olan fidan dikiminin e, farklı e, teknikleri vardır. O daha zordur ve e, bu kökleri çıplak olan fidanları her mevsim dikemezsiniz mutlaka toprağın tavda olması yani yağmurdan sonra çok ıslak olmadığı bir zaman dikilmesi gerekiyor hı hı. bunun da işte dikerken köklerinin kıvrılmaması kökleri, kök çevresinin boş kalmaması işte belli bir miktar basılması kök boğazı dediğimiz belli bir noktası vardır onun toprak altında kalmaması gibi özellikle dikkat etmemiz gerekiyor çok zor bir iş değil ee, öncesinde bir 15-20 dakikalık yarım saatlik bir eğitimle ve başlarında hmm. uzmanlarla kontrol edilerek evet. bu yapılabilir. Tüplü fidan dediğimiz kaplı ya da işte kök toprak olan fidanlarda da örneğin da uzun süre kalmış olabilirler. Poşetlerin içinden çıkartıldıktan sonra kök temizliğinin yapılması, budanması, böyle dönmüş kökler vardır, ölü kökler vardır. Hmm. Onların temizlenmesi Olduğu gerekiyor. Olduğu gibi boce etmemek gerekiyor Evet, yani. Evet. Aynen. Yani aynen To, e, torbadan çıkartıp diktiğiniz zaman yaşama ihtimali e, azalıyor. Hmm. E, ben de işte zaman o... zaman alıp aynı zamanda şey fide de alırdım çiçek, saksı çiçeği hmm. de alıp böyle poşetten çıkarıp e, boca edip hiç dokunmam i̇şte lazım. Ona ona bakmak lazım. Mesela çok uzun u, çok uzun süre e, o, o torbanın içinde kaldıysa kökler dönmeye başlıyor. Torbanın dışına çıkamadığı için hmm. e, örneğin o istenmeyen bir durumdur. E, Köklerin öyle diktiğiniz zaman köklerini genişletip e, kendi toprağın dışına çıkıp dikildiği yerdeki toprağa ulaşması zor. Örneğin onların kesilmesi gerekiyor gibi. Bazı teknikler var. Hmm. Ee, i̇şte bu teknikleri öğretmek e, gerekirse kontrollerini yapmak gerekiyor. Ama gördüğümüz şey şu, e, uygulamada bugüne kadar yapılanlarda. Evet, farkındalık için yapılan çalışmalardan sonra e, bizim meslektaşlarımız giderler. E, hmm. O fidanları tekrar e, kontrol ederler, düzeltirler. E, eğer bir, herhangi bir dikim hatası varsa e, onları düzeltirler ve hmm. e, gerekirse sularlar. Ama küçük alanlarda e, bu mümkün. Çok büyük alanlarda yaptığınız zaman hepsinin kontrol edilmesi ya da o, o ağaçtan e, dikilen fidanların e, sulanması gibi şartlar pek mümkün olmuyor maalesef. Anladım. Hadi bir de şey gidelim hocam. Guinness Rekorlar kitabına girme fantezimiz var. Aynı anda 11 milyon fidanın dikilmesi. E, bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Son olarak sonra başka bir şeyler söyleyeceğim. E, ya şimdi e, dediğim gibi sayı üzerinden e, gidiyoruz. Ee, Bana şimdi... bir şey gibi geliyor. O yüzden altını vurgulamak Hı. istiyorum. Yani fantezi illa dünyanın en büyüğü olacak. Dünyanın en uzun olacak. Dünyanın en büyük kapasiteli olacak. Yani en işlevsel olanını yapmak daha doğru değil mi? Bu sayılarla fantezi dünyasıyla yaşamasak aslında bunu söylemenizi bekliyorum. Dayanamadım Tabii. kendim ha, Tamam, Doğru diyorsunuz. Kesinlikle ve daha bir tık ileriye gideyim. Yani dikilen fidanlara baktığımız zaman bunların birçoğunun e, Orman ağacı fidanı olmadığını görüyoruz İçinde çalılar var Zakkum, defne, lavanta gibi e, Dikilen fidanlar var e, Türkiye'nin yerli ağacı olmayan Dışarıdan getirilmiş Türkiye'ye uyum sağlayıp sağlayamayacağı Ya da işte e, istilacı türü olup olmayacağı Bilinen e, Soru işareti olan Sabun ağacı diye bir e, bitki de dikiliyor Dolayısıyla hani, e, Sayıyla gittiğiniz zaman ya Bu rakamlara baktığınız zaman e, Çok e, Hani e, ne diyelim e, biraz e, abartılmış değerler. Evet anlıyorum kamuoyu farkındalığı son derece önemli. Kamuoyunun hassasiyetini de takdirle karşılıyoruz ama e, bunun yerine dediğiniz gibi orman varlığını arttıracak yönde e, çalışmalar yapmamız lazım. Ve e, buradaki en önemli şeylerden birisi de e, tamam ağaçlandıralım e, çalışmaları ama... E, en güzel çalışma orman varlığını arttırmak için yapılacak çalışmalar ormanların korunması. Hı hı. Ve çünkü e, bir sürü yerde e, işte e, Çanakkale, Kiraz'daki altın madeni gibi, Murat Dağı gibi e, bir sürü yerde e, ormanlardan inanılmaz e, madenciliğe, enerji yatırımlarına izinler veriliyor ve... E, binlerce ekran orman alanı e, maalesef tahrip ediliyor. Nihayetinde yani gelmek da... istediğim yer de burasıydı zaten. Yani gerçekçi bir bakış açısını olmadığını en iyi şekilde e, siz benden önce girmiş oldunuz hocam. Buyurun yani devam edelim. İşte şeye, oradan şuna gelmek istiyorum. Yani e, şimdi bir tarafta böyle bir şey varken e, ağaçlandırma yaptığı yapıyoruz diye kampanyalar düzenlendiği zaman e, e, Samim çok samimi gelmiyor, gelmiyor. Evet Aynen. samimi gelmiyor e, Öncelikli olarak işte 2004 yılında maden yasası e, değiştirildi e, taş mıcı gibi maden olduğu o, soru işareti olan uygulamalar için binlerce hektar orman alanı verildi. Yani şu anda 110 bin 120 bin hektar kadar bir alan maden ocağı açısından maden ocağı için kesilmiş durumda. Üstelik kesilmekle de kalmıyor. Metrelerce kazılmış, çukurlar oluşmuş ve bir daha orman haline getirilmesi oldukça zor olan uygulamalar yapılıyor. Toplamda Bugüne kadar 700 bin hektara yaklaştı bu şekilde ormandan verilen evet. e, alanlar. E, yani işte az bir alan değil. Bu 700 bin hektar Gaziantep ilinin, e, Gazi ilinin yüz ölçümü kadar bir alan. Yani e, bunun e, üçte biri enerji, e, üçte biri madencilik, üçte biri de yol, e, köprü, işte böyle istasyonu, hastane, okul, üniversite kampüsü, otel gibi uygulamalar için verilmiş. Yani ormanlar üzerinde özellikle bu tür kamu yararı denilerek ormandan verilen izinler çok büyük baskı yaratıyor. Zaten kamuoyunun tepkisi de bundan. Hemen hemen... ...her köyde Türkiye'de... ...bir taş ocağı var... ...bir şekilde Türkiye'nin her tarafından... ...insanlar... ...seslerini yükseltiyorlar... ...bunları da görmek gerekiyor... ...bu maden kanunu veya ormandan verilen... ...izinleri düzenleyen yasaların... ...gözden geçirilmesi... ...gerekiyor ki... ...ormanlarımızı koruyabilelim... ...ondan sonra... ...ondan sonra da... ...orman varlığımızı... ...ormanlaştırma, ağaçlandırma demiyorum... Ormanlaştırma çalışmalarıyla genişletmemiz gerekiyor. Kesinlikle öyle. Ee, yayınımızın da sonuna geliyoruz. Ee, birkaç cümlede ben söylemek istiyorum. Ee... ...yayının gidişatı da aslında böyle... ...ne olmuştu, su, ne olması gerekiyor... ...ve asıl önemli... ...en önemli şeydi, sonda konuştuk... ...ben soracaktım zaten hocam... Ee, ...siz çok iyi özetlediniz bunu... Ee, ...bu işlerin samimi gelmesi için... ...önce mevcut olan... ...orman varlığımızı korumak gerekiyor... ...biz tabiri e, ormanları... ...bir takım madenler için, projeler için... ...konutlar için, oteller için peşkeş çektiğimiz sürece... ...yani değil... ...11 milyon, 55 milyon, 101 milyon... ...fidan da diksek... E, ee, ...bu hiçbir zaman samimi gelmeyecek. Zaten bunu konuşuyoruz. Eee hep saldırıyorlar size de saldırıyorlar görüyorum bunları söylediğimiz için ya e, şu anda dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım e, karşımızda bu memlekette eminim sizden daha fazla ağaç sevgisiyle e, yanı tutuşan bir insan yoktur ömrünüzü buna vakfetmişsiniz e, e, orman mühendisiniz hayatınız ağaçlarla geçiyor sizden daha fazla kim bilebilir kim sevebilir size nasıl ağaç düşmanı diyebilirler burada tamamen bilimi konuşuyoruz ben yorum yapmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorum ama sizlerden aldığım o bilgilerle hep şunu görüyorum. Gazeteci olarak da yıllardır bu işleri takip ediyorum. Maçka Parkı'nda şunu söyledik. Maçka Parkı'nda yani siz uzmanlarla birlikte bu ağaçlar taşınamaz. Ee, söküp yerine dikilemez. Dikildiği yer yanlış. Bunu defalarca şu mikrofonlarda da söyledik ve günün sonunda tekrar gittiğimiz zaman o Zekeriya Köy'de Maçka Parkı'ndan sökülen ağaçların oranın doğa şartlarına uygun olmadığını, sökümün, dik tekrar dikminin yeni yerin teknik olarak doğru yapılmadığını söylemiştik ve gördük ki o ağaçların tamamı kurudu şimdi. Şimdi. yani konuşuyorsak burada konuşuyorsanız bu uzmanlar konuşuyorsa bir bildikleri var ne dedik çok özetleyelim hemen e, son bir dakikamız kaldı hocam e, doğanın bir kanunu var bu işin e, zaten yıllardır kullanılan bir e, ağaçlandırma ormanlaştırma bayramı işte fidan dikme bayramı 21 Mart'ta başladığını söylediğiniz zamanı uygun değil e, bir fantezi için yapılıyor ve en önemlisi de bir yandan ormanları yok ederken bir yandan böyle e, fidan dikme seferberlikleri insanları samimi gelmiyor. Ee, çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Ee, ben çok teşekkür Çok ediyorum. güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Ee, sizler bizleri aydınlatmaya devam edin. Ee, yayının başında da size teşekkür ettim. Doğru bildiğinizi söylediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Yani Ekstra bir şey yapmıyorsunuz aslında. Ya olması gereken için size... işimizi yapmaya i̇ş, çalışıyoruz. Iş, sevdamızı sevdamızı peşinde şey. gidiyoruz. Tek, tek amacımız da bu. Hocam çok teşekkürler tekrar. Ee, ben teşekkür Ağzınıza ediyorum. sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir ekonomi ekoloji programının daha sonuna geldik haftaya yeni konu ve konuklarla görüşeceğiz dek hoşçakalın efendim. Ekonomi ekoloji.